Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelillah Nahmedu venesta ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve ne'ozi min şururi enfusina ve min seyyate amalina Men yehdillahu felamudille leh Ve men yudlil felahadiye leh Ve eşhedü en la ilahe illallahü ahdahu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh ya aiyuha ladin aminetu kullahu ka tuqatih ve la temoetun illa ve antum muslimun. Ya yun nasut tuqurabkum ladi xalak <Sessizlik> akum min nefsin waheide. Va xalak minha zewjah va beth minhumarijalan kifira Ya aiyuha ladin Veman yutay Allah ve Rasuluhu, fad fazafaza nizima. Ama Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ve şer alumur ha. Ve kulla muhdestim bidat. Ve Ve kulla dalalatim Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden ikinci kitap Kitab-ül İman'ı almaya devam ediyoruz. İnşallah bugün 13. baba başlayacağız. 10. baba başlayacağız. 10. bab içerdiği hadisler yönüyle çok uzun bir bab. 43'ten başlıyor. 55 nolu hadise kadar devam ediyor. 43'ten başlıyor. 55 nolu hadise kadar devam ediyor. 12 tane hadisi yaklaşık olarak içinde barındırıyor. Evet. Değişik lafızları da var hadislerin kendi tahvilleriyle birlikte. Evet. Neymiş? Kâle'l İmamun-Nevavi rahimahullah Babud Delili ala en men mati ale't tevhid dakhala'l cennete kat'an. Evet. Tevhid üzere Ölen kimsenin kat'i olarak cennete gireceğine delil babu. Evet, okuyalım. Bala imamın rahmetullah delile ala enne men mata cennete Evet, şimdi Ahmet Davudoğlu Hoca Allah rahmet eylesin arkadaşlar e... genelde izlediği yöntem olarak ne yapıyordu? Baptan sonra direkt hadisi veriyordu değil mi? Daha sonra hadisin şerhine giriyordu. Burada e, ne yapmış? Hadisin metnini vermeden yani o babın altındaki hadise geçmeden o bab başlığı hakkında ne yapmış? Bilgi vermiş. Bunu çok yapmamakla beraber yapıyor. Önemine binaen bir de içerdiği hükümlere binaen ki burada dediğimiz gibi baya bir hadis var. Onun için önce bir bab hakkında bir temhidi ne yapıyor? Bilgi veriyor. Babı okuyalım. Metninde okuyanlar okuyayım Evet. Tevhid üzere ölen kimsenin kat'i olarak cennete geleceğine delil bağlı. Evet. Tevhid üzere ölen kimse. Tevhid üzere ölen kimse. Tevhid. Yani nedir tevhid? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve rasuluhu ve bunun gereklerini ne yapmak? Yapmak. Bunun gereklerini yapmak. Neydi bunun gerekleri? Beş vakit namaz. Başka neydi? Zekat. Başka neydi? Oruç. Başka neydi? Haç. He. Peki, bunların gerekleri, tevhidin gereği bu eylemler tevhidi doğrudan temsil eder mi? El cevap temsil eder. Peki, bu eylemlerin eksikliği doğrudan tevhidi ortadan kaldırır mı? El cevap hayır kaldırmaz. Her zaman söylüyoruz, noksanlıklar ne yapmaz? Tevhidi sıhhaten yani vücuden varoluş yönüyle ortadan ne yapmaz? Kaldırmaz ama tevidi sakatlar. Tevhidi ne yapar? Sakatlar. Tevhidin aslına değil ama kemaline ne yapar? Zarar verir. Aslına değil ama kemaline zarar verir. Bu ehl-i sünnet ve el-cemaatin üzerinde ittifak ettiği ne? Husus. Yani bu tür, bu tür neler? İtaatsizlikler gerek farzların terki gerekse günahların neyi işlenmesi istihlal olmadığı müddetçe yani bu eylemi helal görmediğin sürece insanı dinden çıkarmaz her ne kadar biz böyle diyoruz ve bize birileri mürci yaftası vuruyorsa da bu gerçeği değiştirmez ehl sünnetin genel kanaati bu yöndedir. Ehli sünnetin genel kanaati bu yöndedir. Buna aykırı sözler beyan edenler, görüşler beyan edenler, Cumhur'un kimin? Cumhur'un inancı dışına çıkmıştır. Cumhur'un inancı bu yöndedir. Cumhur'un inancı bu yöndedir. Onun dışında, bu inancın dışında görüş beyan edenler, Cumhur'un görüşüne aykırı beyan etmişlerdir. Ama Cumhur'un görüşüne aykırı beyan, böyle hususları dile getirmekte insanı dinen çıkarmaz ama nedir ha, cumhurun görüşüne aykırı beyanlar cumhurun görüşünde olanlara asla zarar vermez ne yapmaz asla zarar vermez biz onların yaptığını yapmıyoruz yani o beyanlar cumhurun görüşlerine aykırı beyanlar ve bu beyan sahipleri yeri geliyor cumhuru neyle niteliyorlar İslam'dan sapmayla niteliyorlar. Biz de diyoruz ki yani cumhuru İslam'dan sapmayla niteleyen insanlar önce ne yapsınlar? Cumhur mefhumunu iyi ne yapsınlar? Algılasınlar, öğrensinler. Çünkü he, bu ümmeti Muhammed ne de ittifak etmez, dalalette ittifak etmez. He, ne demek bu? ümmet Muhammed'in ekserisi yani Cumhur'u dalaletle ittifak etmez diye algılanmıştır. Bu hadis böyle şerh edilmiştir. Yoksa Ümmeti Muhammed'in içinden dalalette olanlar ne yapar? Çıkar. Ha ama Cumhur'u dalaletle ittifak etmez. Onun için dikkat etmek lazım. Yani namazın terki meselesi ki daha önceki derslerde ne yaptı? Geçti. Değil mi? Ha. Bu fıkhi bir hilaf. Bunda bir problem yok. Bu hilaf varit. Ancak namazın terkini küfür görmemeyi irca ile nitelemek, cumhuri irca ile nitelemektir. Başta İmam Malik, onun öncesinde İmam Ebu Hanife, daha sonra Malik, daha sonra Şafi ve İmam Ahmed'in yarısı. Üç buçuk. Yani üç buçu neyle irca ile nitelemektir? Yani şunu demektir İmam Ebu Hanife mürcidir ki zaten demişler. Birileri buna cesaret etmiş ama ayırmışlar mürci ekli demişler. Saf mürci diyememişler. E sonra İmam Malik de mürciidir demektir bu. Sonra İmam Şafii de mürciidir demek bu. E sonra İmam Ahmet'ten gelen ki İbni Batta gibi İbni Kudame gibi ekseri alimlerinde tercihine göre İmam Ahmet de mürciidir demektir. Ha demek ki bakın o kadar kolay değil. Peki kim mürci değil? Kim? Kim? Dört mezhepte yarısı, yarısı o da eğer o yarıyı ne yaparsak doğruluğunu kabul edersek ya yani o kadar kolay değil insanlara hükmetme onun için dikkat edeceğiz i̇şte tevhit üzere ölen insan kesinlikle cennete girer kesinlikle cennete girer ne demek kesinlikle cennete girer yani ebediyen cehennemde kalmaz yoksa doğrudan cennete girer değil ebediyen nerede kalmaz cehennemde kalmaz. Ebedi istirahatgah neresi olur? Cennet olur. Onun için dikkat edeceğiz. Bakalım şarih ne diyor? Evet. Ebedi sünnet vel cemaat mesebbine göre imanını kurtaran mutlaka cennete girecektir. Hiç gün hiç günahı olmayanlar doğrudan doğruya doğrudan doğruya cennete girecek. Katiyen cehennem azabı görmeyecekler. Evet hiç günahı olmayan insan yani hiç günah olmayan insan ne kadardır? Kimler vardır? He. He, yani onun için e, bu mesele ehl sünnet arasında ilgili ayetlerin ve ilgili hadislerin tefsiriyle ne yapmış, şekil almış, değişik görüşler ne yapılmıştır, beyan edilmiştir. Onun için o konuya gelecek değiliz. İleriki baplarda zaten gelecek. İleriki baplarda gelecek. Evet, devam edelim. Herkesin behemme cehenneme varacağını bildiren bir ayet-i varsa da sahih olan kavle göre ondan murat sıratı geçmektir. Çünkü sırat cehennemin üzerine kurulmuş bir ahiret köprüsüdür. Yani herkes cehenneme uğrayacaktır. Ayetinden kasıt herkes cehenneme girecek değil ya üstündeki sırattan geçecek, esintisini hissedecektir. Neyini? Esintisini. esintisini. Evet. Hı. Cennete gidenler bu köprüden geçecekler. Cehennemlikler ise geçemeyip cehenneme içecekler. Kancalar gelip onları ne yapıp? Çekip tutup ne yapacak? Gayya cehennem çukuruna ne yapacak? Atacak. Evet. Büyük günah işlemiş olanlar tövbe etmeden ölürlerse akıbetleri Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse böylelerini affeder ve günahsız gibi hiç azap etmeden cennetine koyar. Dilerse dilediği müddetçe müddet onları cehennemde azap ettikten sonra cennetine götürür. Fakat tevhid üzere ölen bir mümini günahları ne kadar büyük olursa olsun cehennem ebedi bırakmadığı, cehennemde beri bırakmadığı gibi kafir olarak dünyadan giden bir insanı hayır ve hasenatı ne derece çok olursa olsun ebediyen cennetine sokmaz. İşte İmam Nebevi'nin de beyan ettiği veciyle bu meselede ehli hakkın mezhebi kısaca budur. Kitap, sünnet ve icma ümmet yani bütün şehri deliler bu hususta müttefiktirler. Bu kaide görüldüğü şekilde sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Binaenine İmam ve itikatta itikada dair görülmüş ve görüldüğü bütün hadisler bu ölçüye göre mutala i̇şte bu kural çok önemli. Yani iman ve itikada dair hangi hadis varsa bu ölçüye geri o hadis edeceksin. Bu ölçünün dışına çıkmayacaksın. Bu ölçünün dışına çıkınca ya gerçekten ircaya kayarsın ya da neye? kurucak kayarsın, tekfire kayarsın. Ölçü bu. Bunun dışına ne yapılmayacak? Çıkılmayacak. Evet. Zahiren bu kaideye muhalif görülen hadislere rastlanır, rastlanırsa onları da yine bu kaideye göre tevil etmek Aralarına bulmak icap eder. Zahiren bu kaideye ne? Aykırı hadisler karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Ama o zaman ne yapacağız? Bu kaideye göre onları tevil, tefsir ve ne? Şerh edeceğiz arkadaşlar. Cem edeceğiz. Bu çok önemli. Yani bu ne demek? Ha, yani bir yanda Ebu Zerrin, burnunun tersine de olsa zina yapan nereye girer? Cennete girer. Bir yanda da ha, zina yapandan imanın aynen, Gömleğin o insandan çıkıp bir gölge gibi üzerinde beklemesi gibi imanın ne yapması çıkması hadisi Heh. yani şimdi bir anda kimi işte zinanın imana hiç ne yapmayacağı zarar vermeyeceği diyenlerin delili olabilecek Euzzer hadisi bir anda da zinanın insanı dinlen çıkaracağını dillendirenlerin delili olacak hadis Sünnet. Ha, bu hadisin ikisiyle bir arada ne yapmıştır? Amel etmiştir. Onun için ehli sünnetin kaidesi imalün nusus hayrun min ihmaliha. Naslarla amel etmek nasları ihmal etmekten daha hayırlıdır. Onun için ehli sünnette iki müteâriz rivayet varsa, iki müteâriz rivayet varsa öncelikle mümkün mertebe arasını bulmaya çalışır. Bu çok önemli. Arasını bulmaya cem diyoruz. Burada onu gündeme getiriyor. Eğer cem mümkün değilse ehli sünnette ehli sünnet ne yapar? Nasih ve mensuhuna bakar. Hangisi sonra hangisi önce? Onu da tespit etmek mümkün değilse tercihe gider. Ama bugün maalesef görüyoruz ki imani meselelerde ne yapan hüküm beyan edenler, fetva verenler, hatta bu meseleyi tekfire götürenler ne ceme gidiyorlar? Ne nasih mensuha gidiyorlar? Doğrudan ne yapıyorlar? En son yola. Yani tercihe başvuruyorlar. Dikkat edeceğiz. İşte yani burada müellifin demek istediği o Ehl-i Sünnet'in temel kuralları var. Biz hiç kimseyi helal saymadığı müddetçe günahından dolayı tekfir etmeyiz. Bu genel bir kural. Genel bir kural bu. Yani bu kurala aykırı bir aykırı gibi gözüken naslar bu kural muaceyesinde ne yapılır? Yorumlanır. Eğer sen bu kural muhafizesinde onu yorumlamazsan Allah muhafaza gideceğin yer ne olur biliyor musunuz? Harurilerin neyi gittiği yer olur. Yani haricilerin, tekfircilerin gittiği yer olur. Bir yandan da he zani adamın imanı Ebubekir'in imanı gibidir ya da hatta Cebrail'in imanı gibidir dersen o zaman da gideceğin yer salt mürciilerin gideceği yerdir. Ehli sünnetin kuralları belli. Bu kurallar önemli. Usul, usul. Çok önemli. Usul olmadan bir şey olmaz. Ben hadis okuyorum. Okursun. Okursun. Ama her hadis geldiğinde ayrı bir hükümle insanların karşısına çıkarsın. Bir gün söylediğini ertesi gün ne yaparsın? Nesh edersin. Yani o hadislerin mütenakız gibi gözüken o hadislerin her biriyle ayrı ayrı hükümler verir. Bir gün bir mezhepte, diğer bir günde Başka bir mezhepte olursun. Onun için dikkat edeceğiz. Evet devam edelim. Çünkü hakikatte şeriatın deliller arasında asla birbirinden muhalefet yoktur. Tevil edilmiş hadisler inşallah sırası geldikçe görülecektir. Evet bu tevil dediği mesele bizim kötü anlamda anladığımız tevil değil. Çünkü biliyorsunuz selefte tevil tefsir demektir. Bu anlamda tevil edilir. Cem edilir yorumlanır. Ha, tevil delilin zahirinden daha açık bir zahir delil bulunmadan... Ne yapmak? Yüz çevirmektir. Bulunursa zaten tevil olmaz. Ne olur? Şerh olur, tefsir olur. Evet. Ne yapıyor burada? Ehl-i Sünnet'in bu konuya bakışını gösteren iki paragrafı verdikten sonra ne yapıyor? 43 no'lu toplamda mukaddime dahil hadis. 26 no'lu kitab İman'daki hadise. Yani şu ana kadar 26 tane 25 tane ne yapmışız hadis? Okumuş ve şerhini yapmışız. 26 nolu hadisi veriyor. Bakalım evet kimmiş senettekiler ve hadisin metni evet. Gal emam olmuşum rahmetullah. Galatta sana Ebu Bekr ibnu Ebi Şeybete ve Zuhair ibnu harbi Kilahuma an İsmail ibni İbrahim'e. Gal Ebu Bekr'in Galatta sana ibnu Uleyete an Khalid'in. Gal haddeseni veli bunu Müslim an Humrane an Uthmane. Gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men mâta ve huve Ya'lamu ennehu la ilahe illallahu da cennete Evet Okuyalım senedi Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ile Züheyr bin Harp İkisi de İsmail bin İbrahim'den Evet ettiler. İmam Müslim'in iki şeyhi var ondan rivayette bulunmuş Burada Ebu Bekir ibni Ebi Şeybe Meşhur ibni Ebi Şeybe ve Züheyr ibni Harp Evet, bir tabakada iki zat değil mi? İki şeyh var. He, her ikisi de İsmail bin İbrahim'den rivayet etmişler. Kimmiş İsmail bin İbrahim? İsmail bin İbrahim. Evet. Evet, devam edelim. Ebu Bekir dedi ki, bize İbnü Uleyye. Ebu Bekir dedi ki, Ebu Bekir İbnü Ebi Şeybe. Evet. He. Kim İsmail bin Uleyye? Evet. Kimden? Halit'ten rivayet etti. Kimmiş İsmail İbni Uleyye? İbni Uleyye İsmail bin İbrahim bin Miskem künyesi Ebu Bişir'dir. İbni Uleyye'nin dedesi Miskem Horasan Zabihistan bölgesindeki Kaykaniye bölgesi halkındayken halkından iken Müslüman mücahitlerle fetholunduğu zaman Küyfeli Kuzeyli Esedlerden Abdurrahman bin Kutbinin esiri olmuştur. Oğlu İbrahim tiyarete iştigal etmiş ve Kufe'ye yerleşmiştir. Ticaret için Basra'ya gidip gelirken orada yerleşmeye karar verip Baslam akıllı, arif ve nezih. Afif, afif. Afif ve İffetli yani. Hı. Nezih hanım kızlarından beni şeybanın külüsü Hasanın kızı Aliye ile evlenmişti. Aliyenin Kufede bir konağı vardı. Oraya Salihül Murri diğer diğer alimler gelirler. Onunla musahabe ve mübaheşe ederlerdi. İbnul Huley İsmail bu evde 113. senesinde doğdu orada büyüdü. Bundan dolayı adı İbn Hulayli olarak meşhur oldu. İsmail İmam Eyyub Saftiyani, Ali bin Muhammed bin Munkidir, Abdullah bin Ebin Neci, Cüreyd Cüreyri Ata bin gibi zevattan ilim tahsil edildi. Önce basse zevatını tahsil vazifesi kendisine verildi. Sonra halife Harun eş zamanında Bağdat'ta Divanül Mezalim'de vazife verildiği verildiğinden kendisi ve oğlu Bağdat'a gücük oraya yerleşti. Kendisinden İmam İbn-i Cüreci, Şube, Abdurrahman bin Mehdi, Ali i̇bn Medini, İmam Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahvey, Bündar, Musa bin Sehlül-Veşâ gibi Zevat, Hadis-i Şerif, Ahs ve istima elemiştir. İmam İsmail bin Uleciye, 13 zilkade, 193 193 üç Bağdat'ta İltihale Dar-i Kendisinden kötü i sütli imamlara hadis-i şerif, etmişlerdir. Kaynaklar? Kaynaklar, İbn-i Sad, Tabakat, Cilt 7, sayfa 325-326, Zehebi, Tezkeratul Hufvaz, Cilt 1, sayfa 322, Hazireci Hülasa, sayfa 37. Halit kimmiş? Halit bin Nihran el-Hazza, Hicri 142'de vefat etmiştir. Basra'dır, Azatlılar'dandır. Evet. Ebu Bekir dedi ki bize İbli Uleyye Halit'ten rivayet etti. Demiş ki Halit bana kim? Bana, Velid bin, evet. Velid bin Müslim. Humran'dan. Humran'dan o da Osman'dan nakden rivayet etti. Osman şöyle demiş. Evet. Kimmiş Velid bin Müslim? El Velid bin Müslim bin Şihab, Ebu, Ebu Biş el Amberi. Basra'lı sayılır. Bazıları bunu Velid bin Müslim el Emevi ile karıştırsalar da dünyeleri, kabileleri ve memleketleri ayrıdır. Hem Velidi Emevi ilmi irfanca ötekinde nam meşhurdur. Evet. Bin Evan Hazreti Osman radıyallahu Anh'ın azatlısıdır. Evet. Osman mı? Evet. Osman. Osman bin Affan radıyallahu Anh Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in damadı. Kufe-i Raşidin üçüncüsü ve hayattayken cennetle müjdelenen on bahtiyar sahabeden biridir. 24 tarihinde halife oldu, 35'te şehit edildi. Vefatından 80 veya 82 yaşındaydı. Evet. Şimdi şöyle bir senede bakın arkadaşlar. Şimdi senette i̇bn Ebi Şeybe'den ve Züher bin Harp'ten ne yapıyor? <gülüyor> Hadisi alıyor. i̇mam Müslim. Ama her ikisi de ans higasıyla, ile an İsmail bin İbrahim. Kim İsmail bin İbrahim? İbn-i Aynı ravi ansigasıyla her ikisi ne yapıyor? İsmail bin İbrahim'den alıyor. İbni Uleyyye'den alıyorlar. Ancak şimdi İmam Müslim bu ansigasında ne olabilir? Teddis olabilir değil mi? İşitmediği halde işittiği ihamında bulunabilir diye daha sonra diyor ki sadece Ebu Bekir'in yani İbni Ebi Şeybe'nin rivayetinde zehirle birlikte değil. Ebubekir Bekir İbni Şeybe bizzat hadisi fena ibnu uleyye diyerek almış anladınız mı yani bizzat tahdis sigasını kullanarak yani ibnu uleyyeden işittiğini ne yaparak ifade ederek <gülüyor> an <Nah> halid kale haddefenil velid ibnu muslim anı humran Osman Ha, nerede birleşti senet halid de birleşti İlkinde Ebu Bekir İbnü Şeybe, Zühair bin Harp kimden İsmail bin İbrahim'den. İkincisinde Ebu Bekir kimden İbnü Uleyye'den Halit'ten. Ha İbnü Uleyye'de her ne kadar birleşiyorsa da her iki senet Halit'e kadar geldiği için. Halit'ten sonrası aynı. Anladınız mı? Yani ilkinde de Kilahuman İsmail bin İbrahim diyor ya an Halit o da. Hal öyle olunca bir oradan İki oradan, üç oradan, dört, beş, altılı. Her iki kanalda üç aşağı beş yukarı aynı, altılı. Evet, Sudasi. Anladık değil mi? Bu senet ilmi güzel bir ilim. Yani e, böyle baktıkça göreceksiniz bu latayıfi. Şöyle bir 50, 60, 70, 100 adis kirelim, üç aşağı beş yukarı kapacaksınız. Yani e, boşuna verilmiyor senet. Ama tabii e, Türkiye'de e, çok fazla senet ilminden anlayan insan olmadığı için hemen metin üzerinden yoruma başlıyor. Zayıf ya da sahih diyor. Metin üzerinde. Halbuki orada senette incelik var. Niye bir daha demiş ki Ebu Bekir bir Ebi Şeybe dedi? Neden? Tabi etmek e, için. o an şüphesini izah etmek için. Bizzat tahtis sigasını kullanmış. Evet. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Osman şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete gelecektir buyurdu. Men mâte ve huve ya'lem ennehu la ilahe illallah dehelel cenneh La ilaha illallah Lafz-ı celalini bilerek ölen Bilerek ilmen Nereye girer? Cennete girer. Fa'le mennehu La ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ne yok? Hak, mabut ilah yok. Yani demek ki bilmek lazım, bilmek. Sadece söylemeyeceksin, bileceksin. E söyler de kapsamını bilmez, mefhumu bilmezsen şirke düşersin. Bugün insanlar bilmiyorlar, söylüyorlar. Bilmeden söyledikleri için de çok çabuk neye düşüyorlar? Şirke düşüyorlar. Çok çabuk imana halal getirecek... Hatta onu ortadan kaldıracak durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Evet. Alalım şimdi şerhi. <gülüyor> Bu hadis muhtelif raviler tarafından muhtelif lafızla rivayet olunmuştur. Bu sebeple selef arasında birçok hataya düşenler olursa da ehli taktik ulemaya göre bütün rivayetlerin manaları birdir. Buradaki hadiste emsalinin manaları hakkında Kadı İyaz'ın verdiği malumatı Nevv'i pek beğenmiş ve hula esasını şehre nakletmiştir. Yaz rahimahullah şöyle demektedir Allah ve Resulüne şehadet getirek iman eden Allah'a asi olanlar hakkında ulema itiraf etmişlerdir iman edenlerden i̇man bir daha edenlerden, oku iman edenlerden Allah'a asi olanlar hakkında ulema itiraf etmişlerdir minnetice mürciye taifesi hımm devam et önce sonra sonra okuruz mürciye taifesi imanı bulunan asiye günah işlemek zarar etmez demiş. gördünüz mü He. daha önceden almıştık bunları ne diyor Kadı İyas? Allah ve Resulüne şehadet getirerek iman edenlerden yani eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammed Rabdu ve Resuluh diyenlerden Allah'a asi olanlar yani isyan edenler, günahkar olanlar hakkında ulema ihtilaf etmiştir. Bin netice mürciye hayfesi imanı bulunan asiye güne işlemek zarar etmez demiş. Yani günah neye zarar vermez? imana zarar vermez bugünün diliyle daha net Türkçesiyle demişler değil mi he kimmiş mürciye mürciye bidat ve dalalet fırkalarından biri olup kaderi ve muhteceleri fırk fırkalarından sonra zuhur etmiş bunlara güne etmiştir. Zuhur etmiştir. E şimdi yani Ahmet Davutoğlu hocaya mürciye diyene bir cevap değil mi çünkü Ahmet Davutoğlu mürciye fırkasını bidat ve dalalet fırkalardan görüyor Gördünüz, mürciye fırkasını bid'at ve dalalet fırkalardan görüyor. Geçen gün bir yerde duydum, ya hoca bula bula yani müslim şehirlerinden bir mürciye adamın şerhini mi bulup da okutuyor? Tabii şerhten bir haber adam. Şerhten bir haber. Yani çok merak ediyorum Arapça bulsa neyi okutacak? Yani mazeriyle başlıyor yazda devam ediyor Nebeviyle oradan übbiye Kadar varan en son Dibaç, suyuti Hepsi eşari Yani mürci Çok merak ediyorum neyi okutacak Ulemayı böyle Silmek çok kolay ha? <gülüyor> Hatta çıkarsın üstüne zıplarsın Ama ne olur Ne olur ne <gülüyor> ha, Varacağın nokta ne onun için bir adam ben Selefiyim diyorsa önce ulemaya karşı dilini tutacak. Dilini tutacak. İslam devleti olsa tutmayanın dilini keserler. Ha, olmadığı zaman dili kesilmez ama zehirlenir. Keşke dili kesilse de zehirlenmese. Çünkü dili kesilenin ahireti kararmaz. Onun için dikkat edeceğiz. He. Ne diyor mürciye hakkında? Bir daha oku. Mürciye, bidat ve delalet fırkalarından biri olup, kaderi ve mutezile fırkalarından sonra zuhur etmiştir. Bunlara göre günahkar cehenneme girmez. Hasenat, mebrur, seyyiat, mağfurdur derler. Hasenat, mebrur, Yani hasenat, iyilikler, seyyiat, mağfur. Yani affedilmiştir. Kötülükler affedilmiş derler. Evet. Amelleri de farz değil, fazile sayarlar. Onlarca iman etmiş olmak... Onlar da iman etmiş olmak için Allah'a bilmek kafidir. Hani dedik ya sadece kalbi marifet almıştık ilk derslerde hatırlıyor musunuz? Dil ile ikrarı bile ne yapıyorlar? <gülüyor> Şart koşmuyorlardı değil mi? Evet. Heh. İşte kısaca mürci hakkında bu bilgileri vermiş. Bizim işte mürciye ile alakalı kitaba bakabilirsiniz. Orada mürciye nedir? İlk makale o konuda uzun uzadıya ne yapıyor? Bilgiler veriyor. Sonra da şey albani'nin irca ile ithamına ne yapıyor? Cevap veriyor. Oradan bakabilirsiniz. Çok fazla Meseleye girmeye gerek yok. Zaten derslerimizde ne yapıyoruz veriyoruz. İki uç grup işte. Bir tanesi de diğer grup hariciler. Ya hocanın işi gücü haricilerden bahsetmek. Ya ben bahsetmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam bahsetmiş. Biz haricilere karşı Peygamber aleyhissalatü vesselamdan daha merhametliyiz. Ne demek bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam haricileri gördüğünüz yerde ne yapın diyor? öldürün diyor. Hem de normal bir öldürüşle de değil ha. At ve Semud kavmini öldürür gibi. Evet. Ya biz gene merhametliyiz. Bu ifadeyi hiç kimse için kullanmamıştır. <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere. Çok önemlidir bu ifade. Buhari hadisidir. Almıştık hatırlıyor musunuz? Kitabı Tevhid'de vardı. Heh. yani e, aleyhissalatü vesselam kullanmış bu ümmetin başına ne geldiyse bu iki fırkadan geldi bir yanda irca bir yanda huruç evet hariciler ne diyormuş sonra okuruz haricileri bilakis tamam. evet bilakis günah işleyen kafir olur iddiasına bulunmuş Heh. hariciler Haricilerde bilakis günah işleyen ne olur kafir olur bitti tekfir makineleri tat tat tat hemen. Şu kâfir, bu kâfir. Şu müşrik, şu müşrik. Ha böyle. Neymiş hariciler? Hariciler veya Marika ya da Haruriler, değil mi? Ya da ne? Haruriler. Heh. Kimmiş o? İslam aleminin ilk bidatçılı çıkaran devlet fırkasıdır. Bunlar pek cahil olduklarından Hazreti Osman ile Ali radıyallahu anhuma'ya kâfir der, kâfir derler. Hidayet yolundan çıktıkları için kendilerine havaris veya marika hürmanı verilmiştir. Evet. Maraka çıkmak demek. Evet. Mutezile başka bir fırka. Kimmiş onlar? Mutezile ehli delaletin meşhur bir fırkasıdır. Evet daha yok hayır. E, mutezile ne dermiş? Önce bir, onu. Bir, heh, önce. Heh, önce Mutezile ne diyor? Mutezile asi büyük günah işlerse, işlerse, işlerse asi büyük günah işlerse dinden çıkar fakat kafir olmaz. Böylesine fasık denilir. Mütealası yarış Şimdi tabi bu çok güzel bir cümle. Asi büyük günah işlerse yani mürteki bir kebira dediğimiz dinden çıkar. E dinden çıkıyor ama ne olmuyor? Kafir olmuyor. İşte böylesine fasık denilir. Yani bunların fasık anlayışı aslında dinden çıkan insan. Ama kafir olmayan insan. Bizdeki gibi değil. Peki ne olur? Dinden çıkar ama kafir olmaz. Yani el menzile beyin el menzileteyin olur işte. İki durak arasında, iki konak arasında, iki yer arasında, iki ev arasında, iki vade arasında bir yer. Ne olduğu belirsiz. Evet. Evet, he. Bunlarda kimler? Mutezile. Şimdi bu üç sınıftan özellikle haricilerin günümüze yansımaları çok yaygın. Mürciye çok fazla yaygın değil salt mürciye olarak. Her yani ne kadar Hanefilere mürciyetil fukaha demişlerse de ki ben o kanaatte değilim. Yani İmam Ebu Hanefe'nin cumhurdan hiçbir farkı yoktur. Sadece lafsi bir ihtilaftır. Hakiki bir ihtilaf değildir. Lafsi bir ihtilaftır. İntem. Onun için he, e, Mu'tezile ise Bu diğer iki fırkaya göre bugüne e, Bu görüşüyle değil de daha çok iki görüşüyle gelmiştir Yani işte bu elmez ile Beyn elmez savunan pek adam bulamazsınız yani. Peki hangi Görüşüyle gelmiştir Mu'tezile İki görüşüyle Akli nakil, nakilden vahiden Ne tutma üstün tutma he, Bu nedir En önemli tebarüz ettikleri görüş İkincisi de sünnetin hücciyeti ile alakalı neleri şüpheleri. Sünnetin delil oluşu ile alakalı şüpheler. Evet. Bu iki görüşüyle gelmişler. Bir Eşariler. Eşariler de asi Allah'ın alfına masar olmasa bile yine mümindir. Azap olunur fakat sonunda mutlaka cennete girer demişler Evet. Bunlar da Eşariler. Kimmiş Eşariler? Eşariye ehli sünnet ve cemaate iki fırkasından biridir. Diğerine Maturidi der. Evet, şimdi ehli sünnet deyince tabii müellif Eşarileri ve Maturidileri anlıyor ama aynı müellif hadislerin şerhlerinde kimden de bahsediyor? Selefiyyun ve ehli hadisten bahsediyor. Onları da ne kabul ediyor? Ehli sünnet. Peki niye onlara doğrudan ehli sünnet dememiş? Çünkü onların belli bir imamı yok. Yani ne demek? Yani bir imamın adı altında birleşmemiş onlar. Yani Eşariler Ebu'l Hasan el Eş'ari adı altında Maturidiler. Ebu Mansur el Maturidi adı altında birleşmişler. Ama Ehl e gelince onların imamları çok maşallah. He, yani Abla İbni Ömer'den başlıyor. Ta İmam Ahmetler'e vesaire kadar ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor değil mi? Alo? Aleyküm Aleyküm selam. Hayyakallah ey şeyh hani fi Evet. Devam edelim. Bu hadis haricilerle mutezile aleyhine değildir. Mürci'ye gelince eğer onlar da bu hadisin zahiriyle istilal ederlerse kendilerine şöyle deriz. Evet diyor ki bu hadis diyor haricilerle Mutezile aleyhine delil açık. ama yok. Ha bir de mürci'ye derse ki bu hadis bizim delilimizdir. Bizim dediğimize işi getirir. Ha. Evet onlara şöyle deriz. Neymiş o? Hadis ya o asinin günahı affedilecektir. Yahu şefaat sayesinde cehennemden çıkarak cennete girecektir diye tevil olmuştur. Hadis ya o Asi'nin günahı affedilecek. Affeden kim? Allah. Yahu şefaat sayesinde kim şefaat edecek? Allah. Eğer Peygamberine nedene verirse, izin verirse peygamberi cehennemden çıkarak cennete girecektir diye tevil edilmiş. Tevil dediğine bu işte? Tefsir. Binaenaleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet cennete girer buyurması cehennemde azap olunarak cizasını çektikten sonra girer manasına gelir. Yani ebediyen cehennemde kalmaz demek. Ebediyen nerede kalmaz? Cehennemde kalmaz demek. Evet. Yoksa doğrudan girer demek değil. Devam edelim. Hadisi böyle tevil etmek behemmal lazımdır. Aksi takdirde şeriatın delilleri birbirinden naks etmiş olur. Ne demek? Aksi takdirde şeriatın delilleri birbiriyle çelişmiş olur değil mi? Birbirleriyle çarpışmış olur, vuruşmuş olur. Halbuki aralarını ne yapmak lazım? Bulmak lazım, cem etmek lazım. Evet. Heh. Çünkü bazı asilerin azap olunacağına dair birçok deliller vardır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilerek ölürse buyurmuş olması... Ve huve Evet. Buyurmuş olması mürciye taifesinin taşkınlıklarına bir cevabı reddir. Bunlar. Bunlar Allah ve Resulüne şehadet getiren kimse kalbinden inanmasa bile cennete girer derler. Halbuki bilmek Kal lazım. Yani bilmeden nasıl inanacaksın? Bilmeden nasıl inanacaksın? Yani kalbinden inanmasa bile sadece ben Müslümanım dese bile ne yapıyorlar adamı? Evet hep söylüyoruz biz kalbi amel en önemli amel. Hiçbir amel yok ki içinde ne olmasın? Kalp ameli olmasın. Üç amel var zaten kalbi amel, lisani amel, uzvi amel. Hiçbir amel yok ki içinde ne olmasın? Kalp ameli olmasın. Kalp ameli en önemlisi. İmanın evi çünkü kalp. En önemlisi. Onun için yani kalben inanmadan nasıl olacak? Bilmeden nasıl olacak? Yani la ilahe illallahı papağana da öğretirsin. O da söyler. <gülüyor> la ilahe illallah papağanı öğretirsin o da söyler. Ama mesele o değil işte. E deli de söyler. Söyler mi? Söyler. <gülüyor> Çocuk da söyler. Söyler mi? Söyler. Ama işte bilmek lazım değil mi? Bilmek. Evet devam edelim. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste Allah ve Resulü hakkında hiçbir şüphe hiçbir şüpheye düşmeyerek buyurmuş ve bununla kalben itikadın lüzumunu beyan etmiş. İlla da kalben itikad şart. Evet. Bu da bizim söylediklerimizi tehdit eder. Evet. iman etmiş olmak için yüceler kalbin Allah'a bilmesi kafidir. İki kelime şehadete getirmeye uzun yoktur diyenler de bu hadiste istilal ederler. Çünkü hadiste yalnız bilmek zikredilmiştir. Çünkü he yani e, bundan istilal diyorlar Niye? Çünkü yani mücerret olarak kalbin Allah'a bilmesi kafi. Neye gerek yok? İki kelime şehadeti getirmeye lüzum yok. Deminkiyle ters. İşte dedim ya mürci iki kol. He. Bir tanesi he, sadece kalben inanmak yeter diyor. Telaffuza ne yok? Gerek yok. Almıştık bunları ilk hadisin şerhinde. Diğeri de he illa ne yapılması gerekiyor? Kalple he tasdik edilmesi gerekmiyor. Sadece dille telaffuz edilse ne yeterli işte bu ona da reddiye. Çünkü, Çünkü evet. Adiste yalnız bilmek zikredilmiştir. Ehli evet. sünnet mezhebine göre iki şehadet ile kalbin Allah'a bilmesi birbirine bağlıdır. Biri bulundur da değeri bulunmazsa o imanın bir faydası yoktur. Evet. Sahibini ebedi cehennemden kurtaramaz. Evet. Bundan ancak dilinde sakatlık olduğu için konuşamayanlarla şehadetleri getirmeye vakit bulamadan ölenler müstesnadır. Evet. Yani hem kalp hem de dil lazım. Hem kalp hem de ne lazım? Dil lazım. He, ama adam dille telaffuz edemiyorsa niye? Bir özrü varsa almıştık bunları hatırlıyorsunuz değil mi? He, dilinde sakatlık var. He. Ya da e, işte ne inanda ama tam şahadeti getirecekti öldü. Bu ondan müstesna. Yani e, sadece kalben tasdik değil aynı zamanda dillene lazım, ikrar lazım. Devam edelim. Devam edelim. imanı sırf kalplerinin tasdikiyle müntevirdir. Niye? Çünkü adamların neyi var? özrü var özrü işte ya dili yok konuşamıyor ya da öldü Heh. ehl-i sünnet ve cemaate muhalefet eden mürciyenin bu baklı dilini yoktur çünkü buna da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen cennete girer buyurmuş fakat başka hadislerde her kim Allah'tan, Allah'tan başka ilah ilah yoktur derse Heh. burada bilerek demiş başka hadislerde derse demiş e bilerek kalbi derse de neyi lisanı yani dili ifade ediyor. Ve ve her kim Allah'tan başka ilah olmadığına benimle Resulullah olduğunu şahit ederse buyurarak şahadet de her ikisini kapsıyor. Şahitlik hem neyle olur? Kalple hem de lisanla. Evet. Buyurarak mezkur hadisten neyi kastettiğini tefsir eylemiştir. Bu hadisin emsali çoktur. Bunların lafızlarını lafızlarını muhtelif Lafızları. Bunların lafızları muhtelif ise de manaları hususunda ehl-i ulemanın ittifakı vardır. Mesela hadis burada bu lafızlarla geçmiş, gelmiş ama Muaz radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetinde Her kim, her kimin son sözü la ilahe illallah olursa o kimse cennete gelecektir buyurulmuş. Burada bilerek ölürse demiş. Orada her kiminki son sözü la ilahe illallah olursa demiş. Değil mi? Evet. Yine onun bir rivayetinde her kim Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmayarak kavuşursa cennete girecektir denilmiş. Başka bir rivayette eğer bir kul Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet ederse Allah onu cehenneme haram kılar buyurmuştur. Bakın cennete girer değil. Cehennemi haram kılar. Gördünüz mü? Heh? Bunun bir benzeri de Ubadet-i Samit ile İtban Malik rivayet etmişlerdir. E bu Buhari hadisinde bu iki şahit bu iki şahitle bir kul bunlarda hiçbir şüphe etmeyerek Allah'a kavuşursa zina etse, hırsızlık da yapsa mutlaka cennete girer buyurulmuş. Görüyor musunuz? Şimdi bak birbirine farklı hükümler içeren lafızlar bunlar. Yani gerçekten inanmış bu iki neye? Kelime-i mübarekeye, he Allah'a da bu iki kelimeyle kavuşmuş ama zinası da var, hırsızlığı da var. Cennete girer diyor mutlaka. Evet devam edelim. Enes hadisinden Allah'tan başka ilah yoktur diyerek bununla Allah-u Teala'nın rızasını dileyen kimseyi Allah cehenneme haram kılar ifadesi kullanmıştır. Şimdi şerhin faydasını görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün lafızları ne yapmış? Almış toplamış buraya. İşte ehli sünnetin yöntemi bu. Yani ne yapıyorsun? Tepsinin içine bütün rivayetleri koyuyorsun. O rivayetlerin hepsiyle yemek yapıyorsun. Bir kısmını atıp bir kenarda bırakmıyorsun. Nasları imal ediyorsun. ihmal etmiyorsun. İşte ehl sünnetin özelliği bu. Ama harici olur belli rivayetleri alır. Mürci olur belli rivayetler alır. Peki burada ne dedi? Kalben tasdik dille ikrar. Peki niye uzuvlu amele işaret etmedi? Çünkü uzuvlu ameli... İmanın mükemmelatından gördüğü için, kendisi maturidi olduğu için onu ne yapmadı burada? Zikretmedi. Ha, burada işte mürciyet-ül fukaha dediğimiz olgu devreye giriyor. O da ney? Ha, ameli her ne kadar imandan bir cüz görmeseler de ama amelin terkini imanın zarar vericisi olarak da görüyorlar. Peki, ha, selefin üzerinde ittifak ettiği nokta ney? Amel imandan bir cüz. Ney? Amel imandan mücüz. Ama amelin terki imanı büsbütün ortadan kaldırmaz. Aslına zarar verir mi? Aslına zarar vermez. Neyine zarar verir? Kemaline. Ne zaman aslına zarar verir? Yaptığını ne görürse? Helal görürse. Şimdi gene biz bidatçı olduk bunu diyerek. Niye? Ya öyle şey olur mu canım? Ha. Ne demek kemaline zarar verirse? ehl sünnet vel cemaatte kemal diye bir şey yok. Vallahi ben demiyorum. Kim diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. La yekmulu hatta. Kamil olmaz ta ki şunu şunu yapıncaya kadar. E kaide belli ehl-i sünnette. La imanu illa bil amel. İman amelsiz kamil olmaz. Kural bu. Ehl-i sünnetin genel kuralı açın. La lekayi usul-i itikat sünnet burada göreceksiniz bunu bu kural mevcut yoksa haricilikten farkınız kalmaz ki yani şimdi diyeceksiniz ki amel imandan bir cüz iyi güzel E amelin terki imana zarar verir problem var mı yok ehl-i sünnet bunu diyor e, ama amelin terki imanı ortadan kaldırır böyle bir şey diyebilir misin e ne fark var haricilikten? E amelin terki imanın kemaline zarar verir lafı bidat. Peki imanın neyine zarar verir? Ya e iki artı 2, 4. Arkadaşlar şimdi diyoruz ki biz amelin terki ne olmadığı sürece terki helal görmediğin sürece neye zarar verir? İmanın kemaline. Hayır diyor bu bidat diyor bunu söyleyemezsin tamam. kemaline zarar vermesin. Neyine zarar verdi imanın? Neyine ya? Aslına mı zarar verdi? Sıhatine mi zarar verdi? Ne demek aslına sıhatine zarar vermek? Abdest namazın saha şartı mı? Ne demek abdestin namazın saha şartı olması arkadaşlar? E Nasıl olacak peki? Nasıl olacak? Abdest sayın yani say dediğimiz olgunun saha şartı mı? Kemal şartı. Abdest olmadan say ne yapabilir? Yapılabilir. Bak gördün mü? Ama namazın saha şartı. Ya şimdi arkadaşlar laf kavgası yapıyorlar laf. Yani şey İbn Hüseyin Rahmetül Aleyh'in dediği gibi yok amelin cinsinin terki, yok amelin ahadının terki. Bunların hepsi safsata. Adam laf kavgası yapıyor. Islah kavgası yapıyor. Ya diyorum bak soru soruyorum. Ha, amelin terki imana zarar veriyor mu? Veriyor. Bunda problem yok. Peki amelin terki amelin terki imanı neyle zarar veriyor? Neyine? Hariciler diyor ki mutezile de dahil. Onlar menzile, beynel menzile. Çok da fark yok aslında. Neyine? Aslına zarar verir diyorlar. Yani saatine. E gider. E o zaman neyine zarar veriyor? E kemaline zarar veriyor. Aslına zarar vermiyor. Yeter ki ne görmesin onu? Helal görmesin. Ya bu helal görmeyi de nereden çıkardınız? Ya böyle bir şart selefte yok. Sonradan bu çıktı. Şimdi bir de bu moda var. Ha, moda. İstihlal de bidat oldu. Bir de bu moda çıktı. Ya, hangi kitabı açarsanız bu mevcut? Hangi kitabı? Hangi kitabı? Hangi alimi söyle? Onun kitabında mevcut bu şart. Böyle bir şey olamaz. Yani tekfir hani Hükümle yapılıyorsa gerçekten, ilimle yapılıyorsa problem yok da yani böyle hani tekfir yapmış olmak için tekfir yapma hastalığı var. Yani bu bir şey oldu. Meslek oldu meslek. Sanki güzel bir şey bu. Ya bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey. Çok Allah muhafaza sana döner sana. Onda yoksa sana döner. Çok tehlikeli bir iş. Çok tehlikeli bir haslet, çok tehlikeli bir hastalık. Bak ne diyor? He, hariciler Hz. Ali ile Osman'ı bile tekfir ettiler. Neden? Allah'ın hükmüne gelmedikleri için. Allah'ın hükmüne gelmedi. İdil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Ne kadar güzel bir delil değil mi? Yuvarlak etrafında kıyamete kadar dön. <gülüyor> ne demek hüküm ancak Allah'ındır? Yani Hz. Ali hükmün Allah'ın olduğunu bilmiyordu. Hazreti Osman hükmün Allah'ın olduğunu bilmiyordu. Bu nelerden? Beyefendilerden öğrenecekler. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> ha, onun için dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani bizim hiddetimiz bundan. ha, Yanlış anlamayın. Yoksa bu tür lafızları söyleyenler, bu tür inançları dinlendiren adamlarla herhangi bir husumetin olamaz. Olmamalı ama burada bizim ulemağımız mevzubayız. Ulemağımız. Bugün İmam Ebu Hanife namazın terkini küfür görmediği için ona mürciği diyen. İmam Malik namazın terkini küfür görmediği için ona mürciği diyen. İmam Şafii namazın terkini küfür görmediği için ona mürciği diyen. Bir rivayetli İmam Ahmet namazın terkini küfür görmediği için ona mürciği diyen. İbn-i Kudame el-Maddis'i namazın terkini küfür görmediği için ona mürciği diyen. Bunu çoğalt. Onlarca. İnsan kimse bu yarın orucun terkini küfür görmediği için pek çok alimede ne der? Mürciyi der. Zekatın terkini küfür görmediği için pek çok alimede ne der? Mürciyi der. Haccın terkini küfür görmediği için pek çok alimede ne der? Mürciyi der. Problem burada zaten amellerin terkini umumen Küfür görmek hastalığı da işte buradan çıktı ve bugünlere geldi. Artık zahiri amellerinin terki ne oldu? Küfür oldu. Hastalık buraya vardı yani. Hastalık buraya vardı. Müellif bunları niye zikrediyor? Neden zikrediyor? İşte yani bu bir hastalık. Her dönemde mevcut. Belli dönemlerde dozaj yükseliyor, belli dönemlerde düşüyor. Ama mevcut. Dikkat etmek lazım. Müslüman merhametlidir. Müslüman Müslüman Müslümana karşı merhametlidir. Bugün onların kabiline göre ümmeti Muhammed 1,5 milyar mı? <gülüyor> 1 milyar 400 milyonu mürciidir. 1 milyar 400 milyonu mürciidir. Hatta 1 milyar 450 milyonu mürciidir. Hani 50 milyon gene verdik. Heh. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama çok dikkat etmek lazım. Yani sözün neye, nereye gittiğini bilmek lazım. Şimdi adam namazın terkini küfür görüyor. Var hakkı, görebilir. Ulema'dan bunu görenler var. Ama namazın terkini küfür görmemeyi irca görmeye müsaade yok. Bu bir. İki namazın terkini küfür görebilir, görebilir. Ulema'dan gören var. Ama gereklerini yapmadan söylemeye ne yok? geçit yok. Sen namazın terkini, küfür gör. Ondan sonra ne yap? Bütün o küfrü gerektiren ahkam'a aykırı davran. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Yani küfür mü gördün? Hani ahkam? Onun gerektirdiği bir sürü hükümler var. Yapıyor musun onları? Yapıyor musun? Hiçbir tanesini yapma. Hiçbir tanesini yapmıyor. Hele mesele neye gelince? Paraya gelince bir bakmışsın o hükümler nerede kalmış? Çöpte kalmış çöpte. Almıyor. Uygulayacaksın. Madem öyle uygulayacaksın. Yani mesele söylemeyle kalmayacak. İslam'da hükümler niye var? Kitaplarda kalsın diye mi var? Uygulayacaksın. Ben çok gördüm babası... Namaz kılmadığı için tekfir edip babasının cenaze namazının başında durup cenazeyi ne yapan, kılan, daha sonra babasını Müslüman mezarlığına ne yapan, gömen, daha sonra da babanın bıraktığı parayı yiyen. Ben çok gördüm. Çok. E bu nasıl bir uygulama? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ona dikkat edeceğiz. Yani şimdi söylüyorsan yap arkadaşım. Yap da örnek ol. Gerçi İbni Kudami el-Makdis'in şeydeki tabiriyle, e, Mugni'deki tabiriyle Hicri 600'lere kadar hiçbir asır yok, hiçbir dönem yok. He, bir insan namazını terk ettiğinden dolayı ne yapılmış? Yıkanması terk edilmiş, cenaze namazı kılınması terk edilmiş, Müslüman mezarlığına gömülmesi ne yapılmış? Terk edilmiş, karısı boş olmuş ne o babasının malından ne de babası onun malından ne kılınmış mahrum. Bir örnek yok diyor. Çok enteresan değil mi? Hicri 600 600'lere kadar. Şimdi biz bunların Arapçalarını okuyoruz köpürüyorlar. Ya hocam i̇bn Kudame'nin sözünü ben ihtas etmiyorum. Mevcut. İkinci cidde mevcut. Baskıdan baskıya değişiyor oradan baksınlar. İbn-i Kudame Hanefi bir alimde değil üstelik. Hanbeli. Selefi Orada mevcut bu ibareler Onun için dikkat etmek lazım Evet Demek ki meselemiz Bizim bu konudaki meselemiz Bizim bu konudaki meselemiz Üzüntümüz Meselenin Doğrudan Ne yapılması Halka sirayet ettirilmesi Doğrudan amme hakkında ne yapılması Hüküm verilmesi Farkında değil insanlar. Amme hakkında hüküm veriyorsun sen. Niye kızıyorsun? Senin hakkında bu tür laflar söylenince niye üzülüyorsun? Sen ammeyi tekfir ediyorsun ya ammeyi. Ammeyi tekfir ediyorsun sen. Efendim Şeyh Albani niye namazın terkinin hükmüyle alakalı bir kitap tehlif etti? e orada da namazın Terki, tembellikte terki, küfür değildir dedi. Efendim bu milleti namaz kılmamaya teşvik etmez mi? Lafa bak. Lafa bak, tespite bak. Ya sen onu niye şey halbaniye soruyorsun ya? Adam Hicri 1400'lerde gelmiş adam. Ya sen bunu önce Ebu Hanife'ye sor. Onun hesabını Ebu Hanife'ye sor. Sonra İmam Mali'ye sor. Sonra İmam Şafi'ye sor. Biri rivayette İmam Ahmet'e sor. Niye albaniye soruyorsun hesabını? Tabii. Yani albaniye sataşmak kolay. Ama diğer imamlara sataşırsa o imamların etbağı var. Adamı döverler. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ha, o hesabı sor bakalım. Yani Ebu Hanife gibi bir adam. Pehecütünü kaçırmayan bir adam. Sünneti farz gibi gören bir adam. Ya ne yapacak? Milleti namazsızlığa teşvik edecek. Vay be. İmam Malik gibi İmamül ül Harameyn, İmam Şafi gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın zürriyetinden gelen, İmam Ahmet gibi i̇mam Sünne. Böyle bir şey söylenebilir mi yani? Böyle bir şey telaffuz edilebilir mi? Bu nasıl bir zulümdür? Nasıl bir cesarettir, cüretkarlıktır? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için dikkat edelim. Bunları niye söylüyoruz? Meseleyi intibahınızı, dikkatinizi çekmek için. Bunları bilin yani. Meselenin vardığı nokta. Söylemek önemli değil arkadaşlar. Vardığı noktayı tespit etmek önemli. Vardığı nokta bu işte. Eğer bir mesele buraya varıyorsa, işin içine ulemamız giriyorsa, orada bizim süküt etmemiz ne değil? Mümkün değil. Süküt edersen ondan olursun. Süküt etmeyeceksin. Ulemanın iffetini, nefsini, ilmini, Irzını ne yapmak? Korumak bizim temel neyimiz? Vazifemiz. Çünkü kim ki ne yapmazsa küçüğüne merhamet etmez. Büyüğüne saygı göstermez. Alimine hakkını vermezse bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Alime hakkını vereceksin alime. Albani bir adamla bugün uğraşan, bu yönüyle uğraşan, bu nedenle uğraşan, insanlara bizim tek diyeceğimiz bir söz olmalı. Hepimiz Albani'yiz. Hepimiz deyiz Albani'yiz. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Hepimiz Albani'yiz. Ebu Hanife ile mi uğraşıyor? Hepimiz Ebu Hanife'iz. İmam Malik ile mi uğraşıyor? Hepimiz İmam Malik'yiz. İmam Şafii ile mürşevimiz İmam Şafii'siz. Dikkat edeceğiz. Bu önemli. Yani sus sus sus nereye kadar sus? Onun için dikkat etmekte fayda var. Evet. Şimdi söyleyelim bakalım ne diyor şarih? Evet, devam ya edelim. Bunların hepsini Müslim rahimehullah kitabında sıralamıştır. İçlerinde sayt bir müseyyep de bulunmak üzere seleften bir cemaatin bu hadisler farzlarla emir ve nehiler nazik olmazdan önce şeref saldırı olmuşlardır dedikleri hikaye edilir. Bazıları bu hadisler mücmeldir. Şer ve izaha muhtaçtır demiş ve bunların manası her kim şehadet getirir de onun hakkını ve farzını eda ederse demektir şeklinde izahda bulmuşlardır. Hasan-ı Basri'nin kalbi budur. Hatta bu hadisler pişman olarak tövbe eden ve arkasından bu halde ölen hakkındadır diyenler bile vardır. Bu hadislerinin kavli de budur. Bütün bu teviller, hadisler zahir manalarına edildiğine göredir. Vadet oldukları yerlere göre ise muhakkakın, muhakkakın ulemanın beyanına göre tevilleri müşkül değildir. Evet yani doğrudan zahirleriyle amel etmek hadislerin bir kısmını ne yapmaktır? İhmal etmektir. Onun için ne yapmak lazım? Cem etmek lazım. Evet nasılmış? Evvela şunu söyleyelim ki bütün ehli sünnet mezhebine mensup selefi salih ile muhaddisin Fokaha ve mütekelliminden ehl-i sünnet mezhebine, mezhebinde bulunan eşarelere göre günah sahipleri Allah'ın meşketine kalmışlardır. Evet yani bunun içinde muhaddisun da var değil mi? Evet, he. Kalpten gelen bir ihlas ve samamiyetle iki şehadeti getirerek imanla ölen herkes cennete girecektir. Güzel. Eğer tövbe etmiş veya hiç günah işlememişse Rabbinin rahmetiyle cennete girer ve cehenneme, cehenneme tamamen haram olur varit olan iki şehadet lafzını bu sıfattaki insanlara hamledersek mana zahirdir. Hasan-ı ile bu halini yaptıkları tevhidin manası budur. Şayet ölen kimse Allah'ın vacip kıldığı bir şey yapmamak veya haram kıldığı bir şey yapmak suretiyle ibadetle isyanın her ikisini yapanlardan ise böylesi Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Onun hakkında cehenneme onun hakkında cehenneme haramdır. Veya hey veya cenneti hak etmiştir diye peşin bir hüküm verilemez. Evet. Yalnız elinde sonunda cennete gireceği katiyetle söylenebilir. Bunlar önceki hali Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Dilerse günaha mukabiline onu azap eder. Dilerse fatlu kerimine ablu af buyurur. Yani muafireti değil mi? Meşiyeti. Evet. Bu hadislerin her birinin müstakil olması da mümkündür. O halde araları bulunur ve cenneti hak etmeden murat, yukarıda beyan et, ettiğimiz ...vecile her muhit müminin ya affa masal olarak derhan yahut cezasını çektikten sonra cennete gireceğine ehl-i şünnetin icma'ı evet. bulunmasıdır. Evet bu konuda ne var? İcma var. Devam. Cehenneme haram olmak tabirinden Murat, orada ebedi kalmamak. Anladık mı? Orada ne? Ebedi Yoksa cehenneme girmemek anlamında değil. Evet. Bu iki meselede halicilerle mutezile muhalefet... Yani onlara göre ebediyen kalır zaten. Evet. Her kimin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer. Hadisi son nefeste bunu söyleyen. Bu diğer bir rivayet değil mi? Muaz rivayeti. Bu diğer bir rivayet. Evet. Heh. Hadisi son nefeste bunu söyleyenlere mahsus da olabilir. Bu, tak bu takdirde evvelden yılan işlemiş bile olsa kelime-i tevhid... Allah-u Teala'nın rahmetine ve o kimsenin doğrudan doğruya cehennemde, cehennemden kurtulmasına cehennemin ona haram kılınmasına sorayım. yani e, El-Hatime çok önemli değil mi? yani Allah muhafaza bir adam 60 yıl Müslüman yaşar ama son anda ne gider? kafir gider tersi de olabilir onun için he, yani e, bu hadiste onu gösteriyor bu lafızda onu gösteriyor devam edelim fakat son nefesinde kelimeyi i tevhidi söyleyemeyen Günahkar müminin hali böyle değildir. Bu hadis gibi ubadeden rivayet edilen hadisin hükmü ve vahidin cennetin hangi kapısından isterse gireceği meselesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulduklarını söyleyerek iki şahadeti, iki şahadeti hadiste var doğan imanın hakikatiyle birlikte getiren kimseye mahsusudur. Böylesinin sevabı günahlarından çok olur da inşallah affı, mağfireti ve doğrudan cennete girmeyi hak eder. Allahu Alem. Kadı yazın sözü burada sona eriyor. Bakın buraya kadar aldıkları hep nereden? Kadı Yaz'dan. Kadı Yaz, ha, Endülüs alimlerinden. Nereden? Endülüs ve Maliki alimlerden. Maliki. alimlerden. Evet, devam edelim. Mevvin bu bu sözün son derece güzel olduğunu söyledikten sonra kendi mütelahasını beyana geçerek şunları söylüyor. şimdi ee, ne yapıyor? Kadıyaz'dan bunları alıyor ve üzerine bir şeyler katacak. Kendi mütalasını şimdi İmam Nevi söyleyecek. Evet. Kadının İbn-i ile başkalarından hikaye ettiği şeylere gelince bunlar zayıf batıl sözlerdir. Yani bak hükmü kesin vermiş. Kadıyaz gibi ne yapmamış? Şerh etmemiş, tevil etmemiş. Hani illa amer gerekir diyorlardı ya, bir iki kabil vardı. Bunların hepsini za zayıf ve batıl görmüş. Neden? Çünkü mesur, meskur hadislerin bazısı Ebu Hureyye radıyallahu anh rivayet etmiştir. Halbuki Ebu Hureyye'nin Müslüman oluşu geçti. O bir ittifak Haygari vakası Müslüman olmuştur ki o zamana kadar şeriatın hükümleri yerini bulmuş, dini vecibelerin ekserisinin farziyeti istikrar kesbetmiş, namaz, oruç, zekat vesaire ahkamın farziyeti takarır etmiş. Çok güzel. Yani bakın arkadaşlar bu da şunu demek istiyor. He. Sayyidül Müseyyep ne demişti? Yani e, bu hadisler farzlarla emir ve nehirler nazil olmadan önce ne yapmıştır? İmmiştir. Yani ne demek yani bu hadisler o zaman söylenmiş. Ha. Yani daha sonra inince bu hadisler hükmü kalkmış illa da namaz lazım. İlla da oruç lazım demek istiyor. Halbuki ne diyor? Halbuki bu hadisleri rivayet edenlerden en başta Ebu Hureyre geliyor. İslam'ı ney bunun? Geç. Geç. Ki yani Hayber vakası yılında. E Halbuki öyle olunca nasıl olacak? Anlatabildik mi? Ha işte, çok nasip mensup dediğimiz olay var, işte çok önemli bu. Yani orada nesi? Burada tarihle ispatlıyor, yani diyor ki he, Sayın Musayyeb'in dediğinin tam aksi bir durum ne? Söz konusu. Devam edelim. Haccın 5. ve 6. sene Fars Kırmızı'ndan Kail olanların göre ki bu kabil 9. yılda farz oldu diyenlerin kabile tercihini edilen haç da böyledir. Hacı 5. yılda farz oldu diyenler var 9. yılda farz oldu. Ki doğrusu diyor 5. yılda farz oldu. E hal böyle olunca Ebu İslam'ı geç. Sorun yok. Evet. Devam edelim. Yücelere şehadet getirmekle cennete girileceğini ifade eden hadislerin bu zahiri manalarına tevil hususunda... E bu İbn Salah da daha başka bir butayla sert etmiş ve İbn Salah'ın Sıyanet Müslimi var. Orada da bakın ne diyor? O da Şafii alim. "Meksal rivayetin Resulullah sallallahu aleyhi ve değil, veya zab belleyiş veya zabt kifayetsizliği sebebiyle bazı ravilerden neşet etme bir kusur olması" Neşet olabilir. etme bir kusur olması caiz. Yani e, ravilerin neyi var? Tasarrufu var. Hep söylüyoruz. Devam edelim. Aليسim başka rivayette tam olarak zikredilmesi de bunu gösterir. Dedikten sonra sözüne şöyle devam etmiştir. Ma mafik bunun putperest kafirlere hitap ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılma bir kısat olması da caizdir. Yani o da olabilir. Peygamber Efendimiz de kısaltmış olabilir. Ancak ha. Ancak Müslim şârihlerinden Muhammed el Ubbi Şimdi bakın arkadaşlar yani Allah gani gani rahmet eylesin. Yani bakın ne dedik? Bir tek Mazerinin isminiz ikretmedi. Mazeriyle başlıyor bu şer hikayesi diyelim. Kadı Yaz geliyor daha sonra. Kadı Yaz'dan sonra kim geliyor? Ha, Nevevi geliyor. Ki İbnü Salah arada var gene. O da var. Ve en son El Übbi geliyor. Yani hepsinden bir şeyler almış. Bütün şehirini ne yapmış? <gülüyor> Okumuş, didik didik etmiş. Şimdi orada Übbi zikrediyor. Evet. Ne demiş Übbi? Ravilerin kısaltma, ravilerin kısaltma yapmak, yapma ihtimalini pek varif görmüyoruz. Bu, ravilerin tasarrufu olarak görmüyor, evet. Çünkü bu hadisleri ashab-ı kiramdan 7, tabi'in haziratından da 10 zati etmiş olması toptan böyle bir kısaltma yapma ihtimalini zayıflatmaktadır. Ona göre Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu hadisi Müslüman olmazdan evvel işitmiş, hıfzetmiş olması ihtimali daha kuvvetli. Yani burada ne yapıyor? Kadı İyaz'da ne yapıyor? Çelişiyor. Ama öyle bile olsa hükmü çok değiştirmiyor. Çünkü niye? Başka sahabilerden de bu ne yapmıştır? Gelmiştir. Heh. Öyle de olsa bu başka sahabilerden de ne yapmıştır arkadaşlar? Gelmiştir. Aynı hadisin arkadaşlar farklı bir tariki. Dikkat ederseniz buna numara koymamış. Alalım bunu hemen. Gâle limâma müşri rehmâhullah gâle atteselâ muhammadun ebi bekrinil mukaddimiyyum. Galatta sana bi şurulun müfaddal. sana Halidun Hazza'u. Anil Velid Ebi Bişr. Kale semitu Humranu يقول semitu Usmana يقول semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول misluhu sawaen. Evet. Oku tercümesini. Ce Muhammed bin Ebu Bekir el Mukaddemi. Ebu Abdullah Muhammed bin Ebu Bekir el Mukaddemi. Hicri 234'te ifade etmiştir, Basra'lıdır. Rivayet etti, dedi ki, bize Büşrik bin Ebu İsmail Bişir bin Mufattav, Hicri 187'de ifade etmiştir, Basra'lı Azatlı'lardandır. Rivayet eyledi, dedi ki, bize Halid el-Hazza el, -hazza el Ebu Büşir'den naklen rivayet etti, demiş ki, Humrani şunları söylerken işittim. Osman'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen bu hadisin mislini söylerken işittim derken duydum. Evet yani ne yaptı? E, lafız aynı. Evet misli dedi. Yani nahvehu demedi. Hep söylüyoruz misli deyince hemen hemen tıpkısı demek vermiyor işte. Tıpkısı. Nahvehu deyince benzeri. Heh. Şimdi burada ne yapmış? E, Halide kadar diğer senetle aynı. Halide'l-Hazza'ya kadar aynı. Ne yapmış burada? Muhammed İbni Ebi Bekir El Mukaddemi Şeyhi 1 O da Bişir Bin Mufaddal 2 Sonra Halid El Hazza 3 Sonra Velid İbni Müslim 4 Sonra Seminat-ı Humran 5 O da kimi işitmiş? Hazreti Osman 6 Südâsi bir senet Yani müşterek ravi kim arkadaşlar? Halid El Hazza Evet müşterek ravi Halid El Hazza Evet bu rivayeti de alalım. Galani ma'muruş Muhammedullah. gal sana Ebu Bekr <gülüyor> bin Nadır. Nadır bin sana Ubeyullah An am salihin an Ebi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 Eşhedü en la ilahe illallah ve anni rasulullah la yelqa Allah bihi ma abdun qala şakin <gâle> şakin qala şakin fihi ma illa dakhala'l cennete Evet. Şimdi ne yaptı? Osman hadisinden kime geçti? Ebu Hureyre hadisine geçti. İkinci şahit. Bunun da birkaç tarikini bize ne yapacak? Verecek. He. Hoku senedi <gülüyor> bize Ebubekir bin Another Ebu Bekir el-Nadr bin Ebu Nadr Hicri 245'te vefat etmiştir. İsmiyle künyesi birdir. Evet. Bin Ebu Nadr rivayet etti. Dedi ki bana Ebu Nadr Haşim bin el-Kasim. Ebu Nadr Haşim bin el-Kasim Hicri 205'de vefat etmiştir. Orası olup Bağdat'ta yaşamış lakabı Kayser'dir. Evet. Şeyhi İmam Müslüm'ün şeyhi Ebu Bekir Nadır İbn Ebi Nadır O da kimden almış? Ebu Nadır yani Haşim bin Kasım 2 yaptı Evet Dedi ki bize Ubeydullah el-Eşcai Kimmiş o? Ubeydullah bin Abdurrahman el-Eşcai Hicri 182'de vefat etmiştir Kufeli'dir O kimden? 3 Malik bin Mirfel'den 4 o kim? Malik bin Mirfel bin Asım Hicri 159'da vefat etmiştir Kufeli'dir Evet O da Tarha bin Musarrif'ten kim o? Beş yaptı. Hicri 117'de vefat etmiştir. Künyesi Ebu Muhammed veya Ebu Abdillah'dir. O da Ebu Salih'ten. Altı yaptı. Ebu Salih Zevkan El Zekwan Es Semman Aldık. O da Ebu Hureyden nakden rivayet eyledi. Ebu Hureyle şöyle demiş. He. Kaç oldu? Yedi. Yedi. Subayi. Çok nadir değil mi? Evet. Humasi, Sudasi, Subayi. Bak 7 oldu. Evet. Ne demiş Ebu Hurey radıyallahu anh? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculukta beraberdik. Derken cemaatin yiyecekleri tükendi. Evet. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yük develerinden bazılarını boğazlamayı düşündü. Bunun üzerine ben... Şimdi ne? Yiyecek bitince peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Yani yük taşıyan develerden bazılarını boğazlamayı düşündü. Hal böyle olunca o yükler kim tarafından taşınacak? İnsanlar. E, Hazreti Ömer de daha bir insan, akıllı bir insan, bir teklifle geliyor Peygamber Efendimize. Neymiş o? Ya Rasulullah, cemaatin yiyeceklerinden ne kaldıysa bir yere toplasam da onların üzerine Allah'a dua buyursana dedi. Yani ne kaldıysa bir toplayalım bir yere. Peygamber Salih Aleyhisselam ona bir ne yapsın, dua yapsın, Allah onlara ne yapsın, çoğalsın. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yaptı. Artık buğday olan buğdayını, bulması bulunan hurmasını getirdi. Talha diyor ki... Kim Mücahit, bu Talha? Talha bin Musarrif. Talha diyor ki Mücahit çekirdeği olanla çekirdeğini getirdi. Dedi ki ben bu çekirdekleri ne yapıyorlardı dedim. Onları emiyor, üzerine de su içiyorlardı dedi. Ebu Hureyre demiş ki mütakiben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplanan şeyleri... Şimdi Talha var. diyor ki Mücahit dedi ki çekirdeği olanla çekirdeğini getirdi dedi. Yani bir ziyade de bulunmuş <gülüyor> Hani e, Buğday buğday hurma hurma Ama o ziyadeten Mücahit demiş ki Çekirdeği olan da çekirdeğini getirdi Ben de dedim ki talha Yani diyen bu çekirdekleri ne yapıyorlardı Mücahit dedi ki Emiyü üzerlerine ne içiyorlardı Su Ebu Hureli demiş ki diyor evet Mütakiben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Toplanan şeyler üzerine dua etti Neticede cemaat yemek kapları doldurular. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... He. Yani ne yaptı? Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ne yaptı? Dua edince çoğaldı. Herkes yemek kaplarını ne yaptı? Ağzına kadar doldurdu. İşte keramet. Değil mi? Mucize. He. Devam edelim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve kendimiz Resulullah olduğuma şehadet ederim Şimdi e, tabii yani işte peygamber aleyhissalatü vesselam ortaya böyle bir şey koydu ama bunun kendinden olmadığını da ne yaptı? Acizi itirafla ortaya koydu. Kimden bir ikram o? Allah'tan. Ne dedi? Allah'tan başka? Evet. Allah'tan başka ilah olmadığına ve kendimin Resulullah olduğuma şahadet ederim. Yani bak kendisi bile şahadet ediyor kendisinin Resulullah olduğuna. Değil mi? Kendisi bile kendisinin rasul olduğuna şehadet ediyor. Evet. He. Eğer bir kul bu iki şehadet hususunda hiçbir şüpheye düşmeyerek bunlarla Allah'a kavuşursa mutlaka cennete girer buyurdu. Mu? Evet. Hiçbir şüphe olmayacak ama. Nereye girer? Cennete girer. He, bu da Ebu Hureyre'nin nakli değil mi? Bakalım ne diyor Şari? Bu hadisle bundan sonraki hadisin isnatları da ı illetlendirmiştir. He, şimdi... Darukutni'nin Kutni'nin ve Tetebu'u var özellikle Tetebu'da Buhari ve müslimdeki bazı rivayetleri ne yapmış incelemiş bir kısmında zayıflık var demiş burada da Şarih diyor ki işte diyor bu ve bir sonraki rivayet alacağız onu önümüzdeki ders nasip ederse Darukutni'nin Kutni'nin ne yaptığı illetinden dolayı ne yaptı? evet zayıf gördüğü konuştuğu rivayetlerde evet bu hadisin illeti neymiş? Bu hadisin illeti Ebu Usame ile başkalarının Ubeydullah el-Eşcai'ye muhalefet ederek onu Malik mi? Minfer'den o da Talha'dan o da Ebu Salih'ten mühürsel olarak rivayet etmeleridir. Evet şimdi buraya bakın. Ubeydullah el-Eşcai burada Malik'ten o Talha'dan o Ebu Salih'ten o Ebu Hureyre'den. merfu, Yani doğrudan. Kesik yok. Ama başka rivayetlerinde Ebu Usame ve başka raviler var. <gülüyor> He. Onlar buradaki Ubeydullah el-Esca'iden farklı olarak, buradaki Ubeydullah el farklı olarak yani Ubeydullah el-Esca'inin yerinde Ebu Usame ve başkaları var. Onlar Malik bin Mufed'den, o da Talha'dan, o Ebu Salih'ten, arada Ebu Hureyre olmadan direkt kimden peygamberden rivayet ediyorlar. Mürsel. Muttasıl değil. müsnet değil. Anladık. He. Devam edelim. Mütecip hadisi ise Ameşten rivayetinin ihtilaflı olması ile illetlendirilmiştir. Yani bir sonraki rivayette Ameşten rivayeti ihtilaflı. Alacağız hatırlatırsınız bir dahaki ders. Hocam ihtilaf vardı burada. Yani şimdi alamayız zamanımız yetmez. Ameşten olan neyinde? Rivayetinde ihtilaf var. Evet çünkü. Çünkü. Devam. Çünkü aynı hadisin isnadı hakkında. Ameş'ten o da Ebu Salih'ten o da Cabir'den hak rivayet etti dahi dinmişti. Evet. Burada bakarsanız göreceksiniz Ameş o Ebu Salih'ten o bir Hureyre ki Ebu Said de var. Halbuki yani burada kimden Ameş Ebu Salih o Ebu Hureyre ya da Ebu Said'den bir, ne var orada Ebu Said el Kudri Şekkel Ameş diyor. Ameş şüphe etti diyor. Halbuki Ameş'in başka rivayetleri Ebu Salih'ten o da kimden Cabir'den Anladık. E şimdi şerhe bakmadan bu illetleri nasıl anlayacağım? Ordinarius profesör olsan gene sökmez. Ordinarius profesör olsan gene sökmez. Evet devam edelim. Bir de bir de Ahmet o adı hakkında şüphe ederim. senedinde var zaten. Şekkel Ameş diyor. Heh, devam edelim ikinci hadisin. Bak bak, ha. E bu Amir, E bu Amr İbn Salah Darukuti'nin bu iki istidrakini Buhari ile Müslüm üzerine yaptığı ekseri istidrakleri gibi onların isnatları tam istatlarına tan saymak. Yani e, İbn-i Salah Darü Kutni'nin bu he, istidrakini ki Buhari ve Müslüm hakkında bunu yapar diyor ekserisinde. Ne yapıyor? Ebu Amr yani e, Darü Kutni'nin e, bu şeyini e, tespitini Buhari ve Müslüm hadislerinin isnatlarına saldırı olarak görüyor ve ve meskur Ta'nın hadislerin metinlerini sayı olmaktan çıkaramayacağını çıkaramayacağını söylemekte sözüne şöyle davetmektedir. Tabi şimdi burada i̇bn Salah katılmak mümkün değil. dar kutni büyük bir alim. Kesinlikle bunu Ta'an maksadıyla ne yapmıyor? Yapmıyor. Yani senetteki illeti görüyor. Ona göre ne yapıyor? Bu çerçevede konuşuyor. Ha, yani bu selefte varit. Kelamül akrani fil akrani caizun. Yani akranların birbirleri hakkındaki sözü caiz. İlim talebesi olursa dili kesilir ama Akranlar ne yapar? Konuşurlar. Yani e, darı Kutni Buhari ve Müslim Akranı. Yani ne demek akran? yani Yaştaş anlamında doğrudan söylemiyorum. Yani ne? İlmen. Büyük alim. Yani illetleri bilen, kafisini bilen, kadini bilen, gayrı kadini bilen, ricali bilen bir alim. Onun için he, bu olabilir. Bugün birileri çıkar söylerse onlara ne yaparsın? Çatarsın. Çünkü niye onlar? Sünneti ortadan kaldırmak için bunu söyler. Ama Darü sünneti ortadan kaldırmak için bunu söylemiyor. Sünen ve pek çok kitabı var zaten. El İleli var ki Darü bugün matbu hali 15 cilt. Matbu hali sünnenin yani sünnenin dışında İleli var. Matbu hali 15 cilt. Onun için yani bu olur. Peki ne diyormuş devamında İbn-i Salah? Çünkü hadisi Mürsel oluşur senedine dokunsa bile sıhhatine dokunmaz. Yani yani melev ki Mürsel olsun yani he yani e, işte dedik ya, e, işte Ebu Usame Ubeydullah el-Eşcai'den farklı olarak işte Malik milmifel o da Talha o da Ebu Salih'ten direkt peygamberden Ebu Hureyre'yi zikretmezden söylese de diyor bu hadisin sıhhatine dokunmaz. Niye? bir hadisi muhtemel ravelerden bazısı mevsul olarak devayet eder bazısı, bazısı da, da mürsel bırakırsa o hadis ehli tatkik ulemaya göre mevsul hükmündedir ki İmam Malik ve Ebu Hanife'ye göre öncesinde zaten mürsel hadislerde de ihticac edilir yani Ebu Hanife ve İmam Malik mürsel hadislerle ne yapmıştır ihticac etmiştir Ebu Hanife açıkça ihticac etmiştir İmam Malik'in de belagatı vardır amel ehli medine dediğimiz medine ehlinin ameliyle zaten amel etmiştir onun için bu konu her ne kadar muhaddisun tarafından Mürsel, zayıf hadisler cümlesindendir şeklinde tasdif edilmişse de ihtilaflınız. Kaldı ki burada sadece Mürsel de değil bir tarikten de ne gelmiş? Ha? Mevsul gelmiş. Evet devam edelim. Ziyara buradaki ziyade Sikar abinin ziyadesidir. Sikanın ziyadesi ise makbuldur. Bundan dolayıdır ki Dar-ı Kutli'nin istidrakine cevap veren Hafız Ebu Mesud İbrahim mi Muhammed Eşçai ve Mücevvittir demiştir. Yani Eşçai bir abi. Evet. Zaten bu hadisin Resulullah... Eşçai dediği kim? İzmir, İzmir, İzmir. Kim, kim, kim? Kim? Kimdir? Şey, el, el Eşçai. Evet. He. Zaten bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den subut bulmuş bir asıl vardır bir aslı vardır. Bir aslı vardır. Onu A5 olarak rivayet etmiş. Yezid bin Ebu Ubeyd ile İyas bin Selemet ile Ku'da selemeden rivayeti bulmuşlardır. Aynı hadisi Buhari seleme tahrik ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rivayet etmiş. Yani edmiş. metninde problem yok. Aynı hadisi Buhari'de seleme kanalıyla merfu olarak kimden? Peygamber Efendimizden zaten rivayet etmiş. Evet. a şekline gelince Yani ikinci hadis. Bir sonraki hadiste Ameş'in şekline gelince evet. Ama şekline gelince bu şüphe hadisin metnine hani neydi o? Ee, Ebu Hureyre veyahut da Ebu Said el Kudri'den rivayet etmiş ama bir rivayette de kimden? Cabir'den. O şüpheye gelince evet ha. Bu şüphe hadisin metnine dokunamaz. Çünkü sahibi olan ravinin kim olduğunu sahabi. Sahabi olan ravinin kim olduğunu tayin hususundadır. Sahabe radıyallahu anh hepsi adı. Ya Ebu Hureyre olsa ne yazar? Değil mi? Yani He, Cabir bin Abdullah olsa ne yazar? Ebu Sa'id el hudri olsa ne yazar? Çünkü es-Sahabetu kulluhum odul. Hepsi nedir? Adildir. Onun için Sahabi'nin cehaleti hadise ne vermez? Zarar vermez. Evet. Ha. Kutniye imam nevebi iki veciyle cevap veriyor. Şimdi ne yaptı? Burada İbnü Salah'ın ki ne aldı? İbnü Salah hafız Ebu Musa Mesud İbrahim bin Muhammed'ten ne yaptı? Cevaplar zikretti. Şimdi Nebevi ne yapıyor? Cevap veriyor. Neymiş o? Bir. Muhtemet ravelerden bazısının mevsul, bazısından mürsel olarak rivayetidir hadis sahih kavle göre mevsul hükmündedir. Mevsul rivayetin ravi sayısının mürsel rivayetteki ravelere musavi veya daha az olmasının da bir ehemmiyeti yok. Şimdi bakın burada imam yani burada şarihin bir özelliğini görüyoruz arkadaşlar. Gözden kaçırmayın. Yani ne yapmış? İmam Müslim'i müdafaa etmiş. Müslim'in sahindeki Müslim'in sahihindeki rivayetleri ne yapmış? müdafaa etmiş. Şimdi bu şarihe karşı merhametten başka bir damarı işletemezsiniz siz. Anladınız mı? Allah Resulü'nün hadislerini müdafaa ediyor çünkü. İstese öbürkülerden taraf olurdu. Ne mani var? Onun için dikkat etmek lazım. Heh, devam edelim. İki. İki. Hadis-i göre bir ravi bana ya filan ya filan rivayet etti dese zikrettiği ravelerin ikisi de muhtemel oldukları takdirde o hadiste bir ittifak Yani vermiş. ikisi de Sika ise problem yok yani heh. çünkü maksat ismi verilmek suretiyle Sika bir zattan rivayette bulunmaktır burada da öyledir bunun bir kayda olduğunu Hat Hatip-i Bağdadi El-Kifaye nam eserde zikretmiştir El-Kifaye fi ilmi rivaye diye Hatip Bağdadi'nin eseri var evet ha. Sahih ule, ulema dahi meşhur kaydiye temas etmişlerdir. Binaenale sahabe olmayan raviler hakkında hüküm bulunca yani sahabe olmayan raviler hakkında falan ya da falan rivayet ikisi de sayı olunca problem yoksa minbabil evla evleviyetle sahabe sahabi, evet sahabiler hakkında, hakkında da aynı hüküm sabit olacak evveletle evliyete kalır. zira asabik evleviyette kalır. kalır. Evleviyette kalır. Yani evleviyet kıyası Zira asab-i as keramun hepsi adil diller, onları tayin, tayin etmekte bir fayda mülhaza edilemez. Sadece ismini bilmiş olursun o kadar. <gülüyor> Anladık. Hey ne yaptı? Hadisin senedi hakkında. Şimdi bak burada ne yaptı? Yaklaşık bir buçuk sayfa ya yani da bir sayfa diyelim. Ne yaptı? Senetteki her iki hadisinde senedindeki işkale cevap verdi. Bu çok önemli. Daha önce bu kadar ne yapmamıştı? Ayrıntıya kaçmamıştı. Ama bak bunu da biliyoruz. Müslim'deki bu iki hadis tenkit edilmiş. Yani demek ki Buhari ve Müslim'de tenkit edilen hadisler var. Bileceğin. Var. Yani şimdi adam ne diyor? Allah'ın kitabından sonra en sahi kaynak Buhari ve Müslim. Bundan neyi anlıyorsun? Allah'ın kitabı kadar sahih. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir tespit. Allah'ın kitabının her harfi, her harfi mütevatirdir. Ama hadisler içinde ahat olanlar da vardır. Anladık mı? Nedir? Yani Allah'ın kitabından sonra hüküm içeriği bakımından, dinde delil değeri taşıması bakımından en sahih kaynak buhari ve müslümdir. Yoksa Allah'ın kitabından sonra lafzen ve manen en sahih kaynak buhar ve müslüm'dir değil anladık değil mi? Yani delil değeri olması bakımında. En sayı hadisleri içermesi bakımında. Yoksa yani öyle bir algı yanlış. Öyle anlaşılıyor sanki. Diyor ki Buhari Müslim'de iki kapak arası sahih. Adam Kur'an'ı gösteriyor. Ma beyne defeteym. Bu iki kapak arası ne? Sahih. Kur'an değil mi o? E şimdi ben alıyorum size bakın Müslim diyelim. Şersiz. Düm iki kapak arası sahih. Böyle bir şey yok. Yani içinde tenkit edilenler var. Onun için icma şu. Tenkit edilenler haricindekilerin hepsi ne? Sayı tenkit edilenlere gelince bir kısmı tenkit edilenler yani o tenkit edilen hadislerin bir kısmı he, tenkit edenler tarafından haklı bulunmuş. Bir kısmı da tenkit edilen müslim ya da Buhari tarafından haklı bulunmuş. Anladık değil mi? He. Ama bunlar üçü beşi ne yapmıyor? Toplamda geçmiyor da dikkat edeceğiz yani. Bilmekte fayda var. Bilelim e, bu benim işim değil dersen e, zaten işin değil. Teferruatı zaten nerelerde mevcut? O kaynaklarda mevcut ihtisas ehli bunları konuşur. Heh. Ama yeri gelmişken de bilgi veriyor işte müellif. Evet devam edelim. Hemen şu iki bir sayfamızı alalım. Diğer rivayette bırakacağız. Evet. Hatta hemme binahri ba'di hemâ ilehim. Evet. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Evet cümlesindeki hemâir kelimesi cemâir şeklinde de rivayet olunmuştur. Kadi doğrusu hamail olduğuna de hükmetmiş. Yani C değil H yani yüklü katır ya da yüklü deve evet. Hatta Cemail rivayeti bulunduğunu hiç anmamıştır. Yani Cemail olunca da der doğrudan ne olmuş oluyor? Erkek deve olmuş oluyor. Evet he. Buna mukabil bazıları Cemail rivayetini tercih etmişlerdir. İbn Salah iki rivayetin de doğru olduğunu söylemiştir. Yani Kadi yaz e, hamail diyor. He. Ha. Hamail ama i̇bn Salah her ikisi de var diyor. Hamail ve Cemail. Hamail, Hamail. yüklü deve yani ya da yükler. Yüklü binek. He. Cemail de ney? Yüklü ney? Deve. He. Devam. Hamail hamulenin cebidir. Hamule yük taşıyan devedir. Cemail cimalenin cebidir. Cimale de cemelin cebidir. Cemal erkek deve demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı yük develerini kesmeyi hatırından geçirmesi maslahata riayet ettiğini gerektiğini. Gerektiğini mühimmin karşısında daha ehemmin, <gülüyor> ehemmin karşısında daha ehemmin tercih edileceğini. Önemliliğin karşısında daha önemlinin tercih edileceğini. Büyük zararı önlemek için küçük zarara katlanmak lazım geldiğini anlatmak içindir. Ha bakın işte bak. Ehvenüşer. <gülüyor> ekhafud Bak bu hadisten bu kaideyi çıkarır mıydın? Çıkarırsın. Şimdi biri sana sorsa dese ki ekhafud hani meşhur işte Rum Suresi'ndeki o ifade. Farisilere karşı kimi tutması peygamber efendimizin ehli kitabı tutması değil mi yani Bizans'ı Bizans tutması he, bak bu hadis de ona delalet edin aynı zamanda ney iki zarardan ne, en hafifini seçme toptan ölmek yerine evet. toptan he, aç kalmak yerine yük taşımak daha nedir evladır he. bak ne güzel bilgi görüyor musunuz devam edelim Hatta mele'el kavmu ezidethum ev Ezvidethum. Ez İbaresi bütün esas nüssallarda böyledir. İbn Salah diyor ki, Ezvide zatın cemidir. Zat peltek tabi. Zat. Zâd. cemidir. yani yiyecek ise yiyecek ise doldurulmaz. Ancak onunla kaplar doldurulur. Bence bununla hal çaresi Cemal yiyecek kaplarının doldurular manasını almaktır. Bu taklide ibareden muzafasılmış onun yerine muzafon ile konmuştur kaplara içecek içlerindeki yiyeceklerin ismi de verilmiş oluyor. Bunu mecaz bile mücavere derler. Mecaz, mecaz bil mücavere. Denler. Yani burada ne yapmış? Bir e, edebiyat değil mi? Belagat yönünü vermiş. Yani maruf işte. Yani kaplar bunlar. Yiyecek kapları. Ne yapmışlar? Bunları doldurmuşlar. Evet. Şimdi hadisten çıkarılan hükümler neymiş? Hadisten çıkarılan hükümler bir zararı ammı defi için zararı has ihtiyar olunur ne güzel bak bu da mecelleden alın mı mecelle de buradan alma yani buralardan alınma. zararı ammı defi için yani zararı ammı def için oradaki o ney virgül ayın demek he yani genel zararı def için zararı has yani özel zarar seçilir ihtiyar olunur bir iki, i̇ki. zarar eşit zarar ehaf ile izale olunur Bu da mecelle yani daha şiddit zarar daha hafif zararla izale olunur. Bak bu kurallar nereden alınmış demek ki? <gülüyor> Sünnetten, evet. gerek ayet, gerek hadislerden. Evet. 3 iki fesat taarruz ettikte ehaffı irtikap ile azamı çaresine bakılır. Evet. iki fesat taarruz ettikte. Yani iki ney? E, kötü durum taarruz ettiğinde e, hafı yani daha az fesadı irtikap ile işleme ile Azamın çaresine bakılır. Genelin çaresine bakılır. Büyüğün çaresine bakılır. O da oradan evet. 4. Ehven-i şerrin ihtiyar olunur. 2 şerden en hafifi seçilir. 5. Bir kimse maslahata muvafık gördüğü bir şeyi mütealasını almak için kendisinin daha faziletli olan bir zata arz edebilir. Yani yani evet. Yani Hazreti Ömer'in kime Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hı arz etmesi. Evet. 6. Yolcular yiyeceklerini bir yere karıştırarak beraberce yiyebilirler. Bu hususta birbirlerinden az veya çok yemelerin hükmü yoktur. 7. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden dereceden bir mucize vardır. Bu mucize onun duası bereketiyle yiyeceklerinin bütün yolcul yolcuların kaplarını dolduracak kadar artmasıdır. Evet onun mucizesi, kerameti hep söylüyoruz. İlk 3 asırda mucize ve keramet arasında ne yapılmamış fark? Görülmemiş. Daha sonra mucize peygamberlere has, keramette velilere has kılınmış. Yoksa ilk 3 asırda yani arada ne yok fark yok. evet ee, Aynı hadisin diğer bir tariki var. İnşallah önümüzdeki ders arkadaşlar. Zaten buraya kadar demiştik değil mi geçen ders? İnşallah önümüzdeki ders Allah nasip ederse. Sayfa 221 221'e kadar alalım. 48 no'lu hadis. İnşallah. Vakit olursa 49'u da alırız. Çünkü... Şimdi bakarız duruma göre. Evet. Subhaneke Allah'ın ve Ebi Hamdiki eşedönü lalenti estağfurke ve turbiniyem.